Evet, selamun aleyküm. Maide Suresi ayet 35'den itibaren sabah e, tefsir dersimizde beraber oluyoruz inşallah. Ya eyyühellezine amenu ey iman edenler. Evet, Bu, e, tek başına okunduğu zaman o zaman esreyle okunmak lazım. İttekullâhe, Allah'tan korkunuz. وَبْتَهُوا اِلَيْهِ Ona e, edininiz. Ne edininiz? El-vesilete vesile ediniz. Ona sizi götürecek aracılar, sebepler, e, onlara tevessül ederek ona gidiniz manasın. Yani İslamiyet'te tevessül yoktur demek bu ayeti inkar manasına gelir. Süreyi yine Nisa'daki 85'lik geçen. ayeti de inkar manası gelir. Onun için çoğu insanlar bunları yerinden oynatarak İslamiyet'te tahrif Fatih açmışlar. Burada ne diyor? Ona sizi götürecek vesileler edininiz. Ona sizi abandıracak, ona sizi götürecek, yakınlaştıracak vesileler. Efendim burada işte vesile insan demiyor. Tamam zaten açık. Ameli salihtir, zühüttür, takvadır, iyi bir insandır. İyi bir insan insana ne yapar? İyi yolu gösterir. Dolayısıyla başka ayet-i kerimelerde de yine kûnû mâsâdıkîn, sadıklarla beraber olunuz. bu Burayı da bu ayet-i tefsir getirecek olursak demek ki vesile ehli sünnetin anladığı şekilde anlamak lazım. Ee, kötü arkadaşlar, kötü dostlar insanı Efendim kötü yere götürür. İyi dostlar da, iyi arkadaşlıklar da insanı Allah'a ve Allah Resulüne götürür. وَجَاهِدُوا ف۪ي سَب۪يلِهِ Allah'ın yolunda cihad ediniz. Efendim bu işte cihattır Allah'a götürecek bizi. Bu nedir? Amel-i salih. Bu da olabilir ama ekstra bunu söylemez de o zaman. Ayrıca burada cihatta bir vesilenin Allah'a bizi götürecek vesilelerden biridir. Ve bunu ayrıca söylediğine göre önceki geçen vesile bir de çok geneldir. Mutlak e, ifade kemale masruftur. Yani mutlak geldiğine göre efendim burada sadece cihat değil her türlü güzel işler güzel dostluklar güzel arkadaşlar güzel hocanın doğru hocanın efendim eee dediklerini yapmakta sadıklarla beraber olmakta buradan anlaşılır demektir. Bunların hepsi gerek Allah yolunda mücadele etmek, cihat etmek gerekse diğer ameli salihlerin her birleri Ne yapar diyor? Sizi kurtuluşa, leallekum tüflihun, sizin kurtuluşunuza sebep olur. Onun için ey iman edenler Allah'tan korkun, sonra yapacağınız işler de bunlardır. Allah'tan korkun. Yani rasul hikmeti mekhafetullah. Allah korkusu her şeyin başıdır. Her şeyden önce ne yaparsan yap, önce Allah korkusuna sahip ol. Ondan sonra işin kolay olur. 26. ayet-i kerim yani kafirlere gelince yani Allah'a yaklaşmak ne demek, iman ne demek işte vesile yok falan bunların hepsini bütün yolları Allah'a giden yolları kabul etmiyor. Bu insanlar nereye gidecek o zaman? Bunların yolu neresidir? Elbette şeytandır. Lev ennemah lehumma fil ardı cemi'a yerdekilerin hepsini onlar ve mislehu ma'ahu bi'aqdar beraberinde olanların hepsi liyeftedu bihi min azabi yevmil kıyameti ma takubbi minhum yarın kıyamet azabından kurtu, kurtulmak için korunmak için hepsini Allah e, efendim insanlara hayrına harcasalar cehennemden kurtulmak isteseler meğer ki onlara iman etmediyse onlardan bir şey kabul olmuyor Yani efendim insanlık için hizmet ettiler, çok insanlık için hizmet eden insanlar var. Hizmet kelimesi iman manasına gelmez. İmanın yeri ayrıdır. Ne kadar hizmet edersen et, insanlığa hizmet verirsen ver, bu hizmetlerin dünya değil de bütün 10 tane, 20 tane daha, 30 tane daha dünya olsa, o kadar da orada insanlar olsa, bütün bu insanlığı aydınlatsan dahi imanın yerini tutmaz. Dikkat buyurun. Neden? Çünkü Allah'ın Allah'tan gelen bir sonsuz nur, iman sonsuz nurdur. O sonsuz nurun kalpteki yanması, aydınlatması, kalbini aydınlatması kadar hiçbir şeyin değeri yoktur. Bu değerli bir imana sahip olduğun an o zaman Allah için yaptığın zerre bir şey de olsa, zerre gibi bir şey de olsa muhakkak o seni cennete götürür. Ama iman yok da bütün insanlığa hizmet etsen, o zaman bunların hiçbiri seni cehennem azabından efendim, kurtaramaz diyor. وَلَهُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ Hem de elem veren bir azap onlara vardır. Onlar elem veren azap içerisine girecekler. Şüphe yok ki kafir olanlar, yeryüzündeki her şeyi ve Bunun yanında da bir o kadarı kendilerinin olsa da kıyamet gününün azabından kurtulmak için onu fidye olarak verseler onlardan asla hiçbir şeyi kabul edilmez, cehennemden kurtaramaz. Onlar için acı bir azap, elem veren bir azap vardır. Dikkat buyurun sevgili kardeşlerim. Yani iman, iman, iman, iman. Bazen böyle gittiğimiz yerde konuşuyoruz imandan bahsedince. Diyorlar ya hocam başka bir konu bilmiyor musun? Yani kurtuluşumuz burada. Allah'a iman olmadıktan sonra insanlara teşekkür etsen hiçbir anlamı yok. Allah'a iman her şeyin başıdır. Dünya dolusu hayır işi yapsan ama imansız isen öyle öldün isen bütün yaptıkların boşuna gidecek. Eyvah yarın bu işin ciddiyetini kavradığın an geçmiş olacak. İş işte geçmiş olacak. Onun için sürekli imanımızı kontrol edelim. İman bizim vağlık hazinemizdir. Efendim en değerli hazinemiz imandır sevgili kardeşlerim. Bundan sonraki ayet-i kerime 37. ayet-i kerimede de, de Yuridûne en yakurucu minennâr ve ma hum biharicine minhâ ve lehum azabun mukîm Cehennemden kurtulmak isterler. Çıkmak isterler ama onlar oradan çıkmaya bir yol bulamaz ve çıkacak değillerdir. Onlar mukim olan azaba girecekler. Yani onların sürekli orada kalacağı bir azap var. Ha nerede ikamet ediyorsun de. Türkçe'de geçer kullanırız ya. Nerede ikametin neresi? Sorarlar. İkametim işte falan yer. Yani devamlı kaldığı yer. Demek ki İmansız insanların devamlı kaldığı yer neresi adresi şimdiden belli. İmansız ölürsek Allah bizi muhafız eylesin. O zaman devamlı cehennemde ikamet edeceğiz. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ Mukim bir azap onlara var. Yani sürekli ve devamlı ikamet edeceği, kalacağı bir azap. Azap yeri cehennem onların kalacağı yeri. Kimdir bunlar? Bunlar... Allah'ı, peygamberi ve ona ait imanı inkar edip kafir olanlar, onlar dünya dolusu hizmet verseler de meğer ki imanları yok ya, işte hiçbir yaptıklarının Allah'ın gözünde yok, onları cehennemden kurtarmayacağı. <gülüyor> 38. ayet-i kerimede, hani bazı arkadaşlar derler ya ben şeriatçı severim ama şeriatçı değilim falan Şeriat, şeriat, şeriat nedir dedikleri? Şeriatla ilgili bir iki açıklama yapayım. Bu ayeti ve buna benzer ayet-i doğru bir şekilde anlamak için. Şeriat, Allah'ın e, hükümlere ait, e, sosyal hayata ait koydukları hükümlerin ve cezaların adıdır. Yani demek istiyor ki bir insan, ben Allah'ın verdiği cezaları kabul etmiyorum, Allah'ın bizim suçlarımıza verdiği cezaları kabul etmiyorum Bu manada ben şeriata karşıyım. Bunu dedikten sonra ama ben Müslümanım. En iyi Müslüman benim. Burada bir paradoksal bir durum var. Birbirine zıt. Ya Müslümansın ya bunu diyemezsin. Ya da Müslüman değilsin bizi kandırıyorsun. Ama Allah'ı kandıramaz. Bu cümleyi kullanma. Ne diyebiliriz? Doğru olan cümle şudur. Ben bugünkü imkanlarımla bunu yapacak durumda değilim. Ama karşıda değilim. Allah'ın verdiği cezalar, her ne kadar uygulayamasam da, efendim, buna karşı değilim dediğin an İslam dairesinde kalırsın. Onun için şeriat korkumuz yüzünden ve de devletlerden, süper güçlerden korkumuz yüzünden imanımızın gitmesine müsaade edecek cümleler korumayalım. Dikkatli olalım sevgili kardeşim. Kur'an'da var olan hakikatları inkara gidecek, Allah'ın emirleri işte Kur'an'da yok. Veyahut da Kur'an'da işte 200 kadar şeriat emirlerini beyan eden sosyal hayata dair hükümleri olmasa Kur'an yaşanır filan. Bunlar hepsi küfür sözüdür. Sakın bunları söylemeyin. Çünkü Allah'a akıl öğretmiş oluyorsunuz. Allah'ın dinini Allah'a efsatmaya çalışıyorsunuz. Bunları zaten yapamazsınız. Yani kendi bacağınızı kesmekten başka da bir işe yaramaz bu sözler. Evet. Evet. O zaman doğru olan nedir? Gücümüz yetmiyor. Şu anda böyle bir şeyle ilgili bizi Rabbim mazur görsün efendim, der ve bu günah ile öbür alemde sorgulamada da e, karşı karşıya kalırız. Ama en azından inkarımız olmaz, imanımızı korumuş oluruz. Şimdi okuyoruz şeriatın yani e, ceza ile ilgili bölümünden olan bir ayeti bugün geldi. Ondan önceki de şeriat bölümüdür. Onu da okuduk. Dolayısıyla Süreyi Alimran'da, Bakara'da geçen birçok ayetleri hüküm ayetleridir. bu hüküm ayetleriyle ilgili bir kısmında ceza vardır, bir kısmında muamelat vardır. Yani ben sosyal hayatta nasıl, e, İslam hukuku nasıl diye bir soru sorduğum zaman evlilik bunun içine girer, mal tereke bölüşümü bunun içine girer, sosyal adalet, Caddeler, il, Efendim adalet sistemi bunun içine girer. Adaletin ceza bölümü, Türkiye'de cumuk dediğimiz ceza bölümünün hepsi bunun içerisine girer. Dolayısıyla İslamiyet'te böyle bir şey yoktur diyenler, af buyurun tırnak içinde bunlar e, üç muamene oynayan e, insanlardır. Bundan başka bir manası yoktur. Çünkü Kur'an elimizde efendim, bunu bilenler var. Ve her gün namazda okuduğumuz ayetler, ortadayken kimse kimseye üç muaymine oynamasın. Kimseyi kandırılmış olamazlar. Sadece kendilerini fitnelemiş olurlar. Ve de ona inananlar. Onun için okuyoruz şimdi. Yani bunu burayı es geçemeyiz. Niye? Kur'an'da var. Var ama bu işte olamaz. Okuma hocam. Niye okuyorsun? Sen şeriatçı mısın? Böyle anlıyorsun. Zaten ben Müslüman. Yani Müslüman da elbette dininin e, temel kuralı diye bildiğimiz Kur'an'ı ve sünneti olduğu gibi inanma durumundadır. Bunun içerisinde bir kısmına inanıyorum bir kısmına inanmıyorum dersen bu kafir olarak Kur'an'da anlatılıyor. Bu insanlar kafir dedi. Ben şuraya kadar inanırım, şuraya kadar inanmam. Dediğin an Allah'ı yalancı ve Allah'ın emrini e, karşı geliyorsun. Böyle demiş oluyorsun. Böyle bir kişi mümin olabilir mi? İnandığın davada Allah'a inanıyorsun. İnsanların gönlünü yapmak için işte filan değil. Evet Vessariku Vessariqatu Sarik hırsız demek erkek Vessariqatu Kadın, hırsız kadın Fekta'u eydiyehuma Her ikisinin de ellerini kesiniz diyor Neden? Cezan bima keseba Yapmış olduklarının cezası olarak Yapmış olduklarının cezası olarak hırsızlık yaptı Nekalen minallah e, Allah'tan da Onlara azap olarak Hırsızlık eden erkek ve kadının yaptıklarına karşılık bir ceza ve Allah'tan bir ibret olmak üzere ellerini kesin. Allah Celle Celaluhu İzzet ve Hikmet sahibidir. Vallahu Aziz'ün Hakim. Ayet-i Kerime budur. Sonraki gelen ayet-i Kerime'de, yani burada hırsızlığın ölçüsü nedir? Kaç lira çalarsa, ne kadar çalarsa ilgili iştihada ya da hadis-i şerife müracaat edeceğiz. Onunla ilgili de özellikle çıkan net ortaya çıkan netice itibariyle bazı değerler ortaya çıkar. Burada da biraz sonraki okuyacağımız ayette bunu açıklayıcı mahiyettedir. Onu da okuyalım. Fe men tabe min ba'd zulmihi bu haksızlığı yaptıktan sonra tevbe ederse ve aslaha ıslah olur, düzelirse bir daha yapmazsa fe inna Allaha yetubu aleyhi Allah da onun tevbesini kabul eder. Allah'a gafurur rahim Bilesin ki Allah gafurdur, rahimdir. Şimdi Çaldığı şeyi Efendim Geri ver sonra da bir daha Yapmamak üzere tevbe edersen Burada bir cezanın Affedilmesi ve hafletilmesiyle ilgili bir ayettir. Bu ayet-i kerimeyi de Birlikte değerlendirmek gerekiyor. Zaten e, dini Cezaların, Allah'ın Koyduğu cezaların böyle bir E, kaçındırıcı yönü ön plandadır. E, ceza işlendikten sonra veya ceza, yani cezayı mucip işler yaptıktan sonra vereceğin ıslah anlamındaki cezalar da reddedilmiş değildir. Yani burada ıslah da söz konusudur. Öncelikle eğitim ve ıslah tam manasıyla yapılmayan bir topluluğa da bu ceza verilmez. Öncelikle tam manasıyla eğitimi yapılacak ve efendim ıslah e, programı düzenlenecek. Bununla eğitilmiş insanlar Toplumun hırsızlığın kötülükleriyle ilgili. Bunlar yaptıktan sonra basit hırsızlık dediğimiz cinsler için değildi ama mafiyoze şeklinde e, örgüt e, ve bankaları milli, milli serveti çalanlar için bence hala çok geçerli olan bir prensip diye görüyorum şahsım olarak. Yani çünkü adam milyarları bütün Efendim yetimlerin mallarını çalıyor ve ömür boyu diğer insanlar aç kalıyor. Kimi açlıktan ölüyor. Neden? Bu hırsızların yüzünde. Yani bu basit bir hırsızlıktan bahsetmiyorum. Osmanlı Devleti'nde bu ve buna benzer şeyler kanun olarak vardı ama uygulanma ise çok azdı ve bu e, zecri kanunlar dediğimiz yani tehlikeli kanunlar dediğimiz efendim e, bu kanunlar o toplum içerisinde hırsızlığı neredeyse yok derece kadar getiriyordu. Ve bu şekilde de efendim elbette e, torpili olan Efendim politikacı, destekleyicisi olan, yukarıda insanı olanlar bunlardan ucuz kurtuluyor her zaman. Bu her yerde mümkündür. Uygulaması her ne kadar zor olsa da e, zeci te tedbir olarak sosyal hayatı en iyi düzenleyen bir kanundur. Bunun uygulayıp uygulanılmaması ya da nasıl ne şekilde ile ilgili e, siyasi e, politik görüşlerin öne çıkmasında fayda vardır. Gerek uygulansın ya da gerek uygulanmasın bu Allah'ın emridir. Öncelikle buna inanmak lazım. Dikkat buyurun. Allah'ın emrine e, karşı gelmek, alay etmek küfür sebebidir. Ama karşı gelmeden uygulanmaması ise bir günahtır. Küfre götürmez. Bu ince noktayı bilmeden efendim nikahla alay etmek, işte nikah şekilleriyle, boşanmayla, boşanma şekilleriyle alay etmek bunların hepsinin temelinde Allah'ın koyduğu kanunlarla alay etmek olduğu için kafir olur insan, Allah korusun. Böyle alaylı, tiyatral, e, Efendim davranışlar sergileyen insan otomatikman Allah ile alay etmiştir. Elem talem 39. ayet kelimeydeyiz. Allah bilmez, e, mi bilmez misin, pardon, bilmez misin? Ennallaha lehu mulkus semavati vel ardı Yerdeki ...ve göktekilerin mülkü Allah'ındır. Bunu bilirsin diyor. Bilmez misin? Ne demek? Bilirsin. Bilirsin ki... ...yerdeki ve göktekilerin mülkü Allah'ındır. ...yüazzubu <gülüyor> men yeşâ ve yâfiru li men yeşâ. Öyleyse... ...yani şöyle bir örnek verelim. Türkiye'de... ...işte hangi hükümet var, hangi iktidar var, hangi devlet var... ...tamam. O zaman ceza da o verecek... Başka bir ülkede hangi devlet var, hangi hükümet var, o zaman da o cezayı o vermeye hak edin. Efendim teröristler, efendim şunlar bunlar, niye ceza verin? E Tabii devlet ne yapacak? Ceza verme hakkına da sahiptir. Efendim hem devlet silahı bıraksın, hem şu bıraksın, hem bu bıraksın. Olur mu ya? Böyle bir şey kabul edebilir misin? Devlet silahı bırakınca anarşistler ve isyankarlar, sistemi bozmak isteyenler silahı, Ne yapacak? Milleti öldürecek. O zaman devlet vazifesini yapmamış olacak. Burada da aynı düşünceyle hareket ettiğimizde madem ki yerin ve göğün mülkü Allah'ındır onun da ceza verme hakkı vardır. Azap etme hakkı vardır. Aynı düşünceyle düşündüğünüzde İslam'ın ceza verme hukukunu elinden aldığınız zaman Allah'ın Allah'ı eli kolu bağlanmış güçsüz ve zeci tedbirleri olmayan efendim sevgi Allah'ı Hristiyanların Tahrifatı olduğu gibi İslam'ı da tahrif etmeye başlamış olursunuz. Öyleyse yer gök Allah'ın ise o da elbette yuzzi bu men yeşa dilediğine azap eder ve limen yaşa. dilediğini de bağışlar. Vallahu ala kulli kadir. Allah elbette her şeye kadirdir. O kadir mutlaktır. Evet, İslam'ın hırsızlık suçuna karşı koyduğu ceza üzerinde öteden beri söz edilmiş, bir sürü laflar edilmiş. Yukarıda gördüğümüz geçti, geçen ayet-i kerimede. Ancak başka sistemlerin hırsızlığa karşı uyguladıkları cezaların hiçbir de faydası görülmüyor. Aksine hırsızlar çoğalıyor. Hız, hırsızların çıktıktan sonra aynı işe devam ettikleri de görülmektedir. Eğer bu suç kesin olarak önlenmek isteniyorsa zeci tedbirlere başvurma gerekiyor. Hayır, suç örgüt haline geldiyse efendim, siyasetçiler de bu suçlarla beraber çalışıyorsa tabii ki bu ayetlerin onlar için bir anlamı yoktur. Onlar bunu istemezler. Genellikle dünya devletleri aslında başkasının üzerinden geçilmeye alışmış insanlar rıdan siyasetçi seçersek Elbette hak ettiğimiz cezayı bize uygulayacaklar. <gülüyor> evet, böyle bir ipucu da yorum olarak, tefsir olarak getirelim. Ya <gülüyor> eyyühellezine, evet, ya eyyüher rasül, evet, ya eyyüher rasül öyle başlıyor. Yani 50 ayet-i kerime deyiz, yoksa? Kırkıncı ayet-i kerime, özür dilerim. 40. ayet kelimeyi okuduk. Şimdi 41. ayet kelime. Bu ayet kelime yarım sayfa uzun gidecek. Yavaş yavaş okuyacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasulü la yahzun kelledine يسارعون في الكفر. Küfürde yarışanlar, süratle küfürde koşanlar. Öyle gayret gösteriyorlar kıdalarım. Küfür üzerine, küfür dizene, küfür sistemine, küfrün yayılmasıyla ilgili. Efendim Öyle bir gayret içerisinde ki bunların bu gayretini görür, gör, e, görerek üzünlenme, mahzun olma, müketter olma. مِنَلَّذ۪ينَ قَالُوا اَمَنَّا بِيَفْوَاهِمْ Bunlar ki, öyle kişiler dilleriyle, dudaklarıyla, dilleriyle, konuşmalarıyla biz en iyi Müslümanız dediler. Ama küfür nizamı için öyle bir koşturuyorlar ki küfrün yayılması için öyle bir didiniyor, gayret gösteriyorlar ki diyor. Ama dilleriyle de <gülüyor> en iyi Müslüman olduğunu söylüyor. Velem tü'min gulubuhum. Onların kalplerinde iman yok diyor. Evet. Dikkat buyurun. Bizi anlatıyor herhalde. Bilmiyorum ben korktum ya başladık Ve minellezine hadu. Ve bir kısım da Yahudi olduğuna. Gerçek Allah'ın sevgilileri, sevgili dostları, sevgili varlıkları, efendim kimi oğul isnadında bulunan Hristiyanlar Ve bunların her birerde en iyi iman sahibi, Allah'a en iyi iman eden grup Hristiyan, en iyi iman eden grup Yahudi vesaire olduklarını da böyle iddiada bulunurlar. Bunların da öbür taraftan senin gerçekten imanını istemezler. Senin iman sahibi olmanı istemezler. Sana var gücüyle yok etmek için uğraşırlar. Ya aman Allah. Semmâûne lilkezibü semmâûne Likav min aharine lem ye'tuk Ya Evet Onların bu durumu seni üzmesin. Onlar durmadan yalana kulak verirler. Semmaun elilkezibi Semmaun. Çok fazla yalan uydurmak, yalan olanları ön plana çıkarmak. Bugün için probanda diyebiliriz buna. Yalanın probandasını yaparlar. Yalana çok fazla kulak veren Bu insanlar ve sana gelmeyen bazı kimselere de kulak verirler. Senin düşmanın olan, seni sevmeyen, senin sözünü dinlemeyenleri de severler. Ama hem mümin olurlar hem de en iyi mümin diye geçinirler. Hey demek ki ya Rabbi hiçbir şey yok ki önceden olmasın. Hiçbir durum yok ki önceden birileri bu durumda olmasın. Biz zannediyoruz ki bu devrin alametleri falandı. Hayır, geçmişte de bunların bir benzeri aynen olmuş. Çünkü bu ayet kelime bize anlatıyor. Önceden olmasaydı bunlar gelmezdi. Demek ki o zaman da varmış. Yuharrifun el kelime min ba'dı mevadi'i esas mecrasından, makamından, esas yerinden kelimelerin oynayarak felsefi yorumlar yaparak tahrife kalkışırlar bunlar. Özellikleri bu. Efendim namaz o değildir. Namaz sadece niyettir. Sadece duadır. Sadece şudur ya. İşte fıkıhçılar çıkarttı böyle şeyler falan. Doğru adam ol yeter. Ne namaz var ne oruç var. Zekat demek kalp temizlidir falan. Böyle buna benzer. Öyle bir tahrifata yeltenirler ki bunlar senin yanına gelince de o öyle överler. Öyle senin yanında tam manasıyla bir iman sahibi olduğunu gösterişinde bulunurlar. يَقُولُونَ اِنْ اُوْتِيْتُمْ هَذَا فَخُزُّهُ وَاِنْ لَمْ تُؤْتَوْ فَعْزَرُونَ Eğer size şu verilirse hemen alın. O verilmezse sakının derler. Etrafındakilere de öyle söylerler bunlar. Yahudilerin tipik hareketi. Yani evet o hoca iyi mi, kötü mü? Onun konuştukları değil. Şunu söylerse o hoca iyi. Şunu söylemezse hayır. Tehlikeli. Gerçek nedir? Onun için uğraşmaz. Doğru mudur söylediklerini? Yok. Önce şunu şöyle söylüyorsan, bunu böyle söylüyorsan, şartlı iman etmiş olanlar. Onun için gerçeğe teslim olmak yerine gerçeği teslim almak isteyenler. Doğruyu aramak yerine doğruyu efendim yönlendirmek, kendi doğrularını onun yerine koymak üzere Kur'an'a yaklaşırlar, imana yaklaşırlar, peygambere yaklaşırlar. Onların inançları böyledir. Bu yaklaşımı eğer biz de sergiliyorsak aman dikkat edin kendimize çeki düzen verelim sevgili kardeşlerim. Çünkü bunlar Müslüman haline hiç yakışmıyor. <gülüyor> Aynen. Evet sevgili kardeşim ayet-i kerimen devamında وَمَنْ يُرِدِ اللّٰهُ فِتْنَةَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللّٰهِ Allah bir kimseyi şaşkınlığa, fitneye, fesada düşürdü ise, düşürmek isterse, sen Allah'a karşı onun lehine hiçbir şey yapamazsın. Konuş, konuş, konuş dinlemez seni. Çünkü Allah onu bu yola yaptıklarından dolayı bir ceza olarak sevk ediyor. Artık geri dur, onun önüne geçemezsin. Ne anlatırsan anlat, o hep ters yorumlar, ters anlar. Biz buradan şu anda konuşurken de, dinlerken de, Hep ters dinler, ters işte bu da şuymuş buymuş filan demeye başlar. <gülüyor> Çünkü Allah onların kalplerini mühürlemiştir. Ya. Hulâ enkellezîne lem yuridillâhü enyutahirâk kulûbehüm. Allah onların kalplerini temizlemek istemiyor. Niye? Çünkü kendileri sapmak istiyor. Kalplerini temizlese yine kirletecek. Kalplerini temizlese, gösterse yine kötülüğe gidecek. Öyle ya bir baba evladına hep güzel dua eder ama evladı o dualardan sıkılmıştır. Bırak anne be anne halime ben kötülük yapmak istiyorum. Bırak baba gibi Allah ona ne kadar ona irade cüzüğe verdiği için de onu serbest bıraktığı için de bu hakka sahiptir. Bırakın diyor o kafasını daşa vurana kadar gidecek artık. <gülüyor> Lehum fi dünya hızyun Bunların cezası dünyada da hız ve e, zey, zeyar Ve perişan olmak, dünya azabı da onları mutsuz edecek Dünyadaki bütün olaylar onu mutsuz edecek Ve lehum fi ahireti azab-u nazim Ahirette de azab-u azim vardır Büyük bir azap onları beklemektedir Diye burada kalsak olur inşallah Ee, sevgili kardeşlerim ayete şöyle bir bakayım eğer ki bir yakında konu bir değişimi yok burada sizden müsaade isteyelim bugün tefsir dersimizde yani 40 e, 41. ayet-i kerimede kalalım sonra yine buradan itibaren 42. den itibaren devam ederiz Allah'ın selamı sevgi ve muhabbeti, bereketi üzerinize olsun sevgili kardeşlerim Sorular varsa onlara bakarız inşallah. Onun için çoğu arkadaşlarla böyle konuşurken yani biz ön hazırlık olsun ya, bazı sohbetler yapmaya mecbur kalıyoruz. Çünkü yoksa insanlar ters anlıyor. Yani diyorsun ki ya işte kardeşim önce oraya gitme, önce biraz şuralardan bahsedelim. Yani bir hani derse ısındırma dersi var. bazen esas derse girmeden önce bir ısındırma olur. Veyahut bir konuşma, ısındırma konuşması olur. Bu ümmeti 32 farzı niye önce ön, öncelemişler? Önce bir gün 24 saatte yapılması gerekenler öğretmişler. Adam 24 saatten ne var ne yok bilmiyorum hemen Kur'an'ın tercümesine koşun Ya mübarek önce bir 24 saatlik Müslümanla bir yaşa. Sonra Kur'an'ı anlarsın. <gülüyor> evet Elbette Kur'an alamet min eşratiha diye, eşratı kıyame diye, eşrat kelimesi şartlardır. Yani evet, kıyametin alametleri oluşan şartlardır. Dolayısıyla kıyamet şartları oluştuğu zaman kıyamet gelecektir. Zaten aklende bunu kabul etmek lazım. Çünkü büyük bir kıyamet olayının olmasından önce bir şeyle çatırdığı bir belirti olması lazım. Bu tabi kurallara aykırıdır. Eğer böyle bunun düşünürsek. Yani yok olamaz birden geldi çat vurdu gitti falan. Böyle bir şey olmaz. Çünkü e, böyle bir dünyada yaşıyoruz ki bunlar hep sebepler dünyasıdır. Aleyküm selam yeni gün adam. Ansızın gelen, ansızın geldiği zaman alametler geçmiş demektir. Yani alametler. Hani adam biri evini e, yıkılmış. Ya adam dönmüş evine diyormuş ki. Ya mübarek yani bana önceden niye haber vermedin demiş. Birden yıkıldın bana haber verseydin bütün eşyamı öteberimi evimden alırdım kenara sen efendim rahatça yıkılırdın diye adam duvara konuşuyormuş. Duvardan bir ses gelmiş. Ya ben sana demiş. Yani önceden yarıldım. Efendim önceden e, suvalar döküldü. Efendim şöyle çatırdı oldu. Böyle şu oldu. Sen hiç anlamadın. Şimdi de şikayet ediyorsun demiş. Onun gibi Yeryüzünde deprem oluyor. Hayır deprem kıyamet alameti olamaz. Yeryüzünde sular fışkırı kaynıyor. E, vulkanlar gökyüzünde şöyle şöyle taşlar düşüyor. Bunlardan hiçbirinden hepsini başka şey yorumladık. Ondan sonra da diyoruz ki e hep kötülükler normalmiş ya demeye başladık. E, binalar çoğaldı. <gülüyor> Hah bak ayet güzel. Bu Mehmet kimse kardeşimiz yazmış. Evet, demek ki kafirlerin başına ansızın gelecek. Çünkü onlar bütün işaretleri kabul etmiyorlardı. Kıyamet alametlerini kıyamet alameti olarak düşünmüyorlardı. Onlar için ansızın geldiğini kabul ettiler. Öyle anlamaya başladı. Allah Allah. Bak aynı düşündüğüm şekilde. Yoksa Kur'an-ı Kerim'de e, süre-i naziyatta da var. Evet Hayır Kur'an'da kafirlerin baş, başına sadece demiyor. Bütün evren için, canlılar için geçer. Tamam, bütün canlılar için de olsa, yani e, canlı varlıklar genel e, ifadeden özel ifadede çıkarılabilir. <gülüyor> evet. Ama ille bu özel ifadedir denmez Evet, hidayetin yalnızca Allah'tan olmasının manaya gelir. Allah'ın kula hidayet etmesi için kulun ne yapması lazım? Mesela önce hidayetin sadece Allah'tan olması, eee hidayetin kendisinin e, ne olduğuyla ilgili bir ifadeyi anladıktan sonralar. Hidayet nedir? Hidayet imandır. İmanсыз hidayet olmaz. Hidayet iman nedir sorusuna mezhep imamlarımız ne demiş tefsirler? Nurdur diyor. Kalbe gelen bir nurdur. Geldikten sonra kabul etme başlar. Kabul etmeye başladıktan sonra güvenme başlar. Teslim olursun, islam olursun. Demek ki böyle anlayınca hidayet ancak Allah'tandır. Çünkü hidayet iman demektir. İman ise nurdur. Kalbe gelen Allah'ın verdiği nurdur. bir Biz onunla kabul ederiz. O gidince de reddederiz. Demek ki Allah hidayet verdi. Sözü iman sahibi için söz konusu olduğu zaman nedir? O, onun Allah'ın verdiği nurun kalbe gelmiş olduğu ve ondan dolayı da hakikati görmesi anlamına gelir. Hakikati gördü ve kabul etti. Sonra da güvenmeye başladı. Allah'ın bütün emirlerine teslim oldu. O zaman buna hidayet diyoruz. Bunu anlatan Süreyf Şura'da sonuncu ayetten bir önceki yani 51. ayet-i kerime olsa gelin. Oraya bakın. Süreyf Şura 51. ayet-i de sen Kitap iman nedir bilmezken Allah sana kitabı imanı verdi ve biz sana vahiy ettik. onunla sen insanları hidayete erdirirsin diyor. Sırat-ı mustakime hidayet erdiririz. Neyle? Allah'tan gelen bir nur ile. Allah'ın kitabına güvenmekle, Allah'ın vahyine güvenmekle, peygamberine güvenmekle Allah'tan gelen bir nur ile bu mümkün oluyor. Ve bu ayet-i süre-i şura, ayet-i 51'e bir bakın. Bakın aynen bu ifadeler mevcut. O zaman hidayeti de bununla tefsir ederse demek ki kalbe gelen bir nur. Efendim nasıl gelecek bu kalbe bir nur? İşte orası mühim. Onu ancak Allah gönder. Bir nasip meselesi. Ya ben, işte Allah'ın yok, işte imanın mükteseb kısmı yok mu? Var. Nedir o? O tevekküldür. O ibadettir. O ihlastır. Ve birçok yönden bizim bizim mesela Allah rızık hanemdir. Bak burada başka bir örnek vereyim. Allah rızık hanemdir. Allah gidip bizim yerimize çalışıyor mu? Hayır. Bizim adımıza düşen göre orada nedir? İktisaptır. Çalışmak, gayret göstermektir. Aa bittim. Gayret gösterdim. Ama yolda gelirken kumarbazın birisi, parayı aldım geliyordum eve, kumarbazın birisi önüme geçti, beni kandırdı, eve gelmeden parayı tükettik kumarda. Ya da otomatiklerde. Ya da şurada burada eve geldik yine, o kazandığım para evde çocukların karnına gitmedi, Giyim, giymesine, içmesine, yemesine gitmedi. İşte kumarbaza gitti. İşte bunun tersi, yani... ondan böyle bir ceza, böyle bir şeytan önümüze geçmeden parayı eve getirip evde çoluğunla çocuğunla yiyebilmek rızık olarak tanımlanır. Elbise alıp eskitmek rızık olarak tanımlanır. Tam yiyecekken geldi köpek saldırdı aldı elimden yiyeceğimi ya da ben kustum o aldı. Nihayet bunların hepsi rızık kapsamına girer. Allah'u u rezzak -u alem dediğimiz zaman bütünüyle bu ifadenin içerisinde benim çalışmam, benim güçlü olmam, benim efendim iş yeri bulmam, getirip elde birlikte bunu yiyebilmem rızık anlamındadır. Allah böylece rızak-ı Yoksa Allah sebepler yaratarak bu sebepleri ortaya, her birilerinin vazifesini yerine getirdikten sonraki durumun adına rızık diyoruz. Bunu veren Allah'tır. Onun için senin orada bir bölüme ortak olman, vazifeni yapmış olman, bütün bir rızgı vermiş olman anlamına gelmez. Şimdi bu şurada oturuyoruz. Buradaki örnekte de verelim. Hep birlikte ben konuşuyorum siz dinliyorsunuz. 20-30 kişi kaçınca 18 kişi de dinliyoruz. Ve bu ortamı sağlayan Paltak e, kurucuları onlar da buna bize sağlıyor. Elektrik, laptoplar, efendim bütün e, bu bağlantıların hepsini sağlamanın bütün adına rızık diyoruz. Bugün rızıklanıyoruz burada. Yok ben burada konuşuyorum, ben konuşmasam siz olamazsınız. Oradan birisi diyor ki ben olmasam siz olamazsınız falan. Böyle bir böl parçala tekniğiyle rızık anlaşılmaz. Hep bu şekilde düşünüyoruz biz. Bir parçaya alıyoruz. Ha, nasıl Allah rızık falan. Mantıksızlık değil mi bunlar? Böyle bir yarım düşünce insanı insan etmez. Aklımızı olgunlaştırmaz. Tekmil ve çok yönlü bakabilmek, olgun bakabilmek adına bu örnekleri veriyor. Onun için Allah'ın hidayeti ne diyor? İçeride. Allah'ın hidayeti budur. Allah'ın rezakâ alem oluşu budur. Allah adına doğru düşünmeye sahip olmak istiyorsan düncel hayatınıza bakın. Yediğiniz, içtiğimizden, düşündüğümüzden efendim henüz aile ilişkimizde başarısızken dünyayı yarattık diye düşünürsek Bu bizim aczimizden öteye bir mana taşımaz. Allah'a başı e, kaldıran, onun hükümlerine razı olmayan, ona akıl öğretmeye çalışan, din öğretmeye çalışan insanların çoğunda bu acziyetine bakmadan dünyayı idare etmeye kalkan, firavunlaşan bir nefisten öteye bir şey göremezsiniz. Evet, Allah'ın kula hidayet etmesi için kulu ne yapması lazım? Önce bunu kavraması lazım. Kendi acziyetini görmesi lazım. Kendisini tanıması lazım. Onun için hep neler? Men arafa nefse fe kadarafe rabben. Kendi acziyetini, kimliğini, gücünü, düşünce boyutunu, düşünse, düşün, düşünemediklerini, bunlarla birlikte sınırlı olduğunu, kendi gücünü sınırsız zanneden adam, şizofrenik bir kişiliğe sahiptir. Her defasında kafa taşa vurur, her defasında yine aynı kanmaya hazırdır. Onun için her bir kafir şizofrenik kişiliğe sahiptir. Güven olmadığı için, kendine güvenmez, çevresine güvenmez, herkesi düşman görür ve böylece çok bilinçli gibi dışarıya kendisini vursa da, kelimelerini arasında, davranışlarının arasında hiçbir kimseye güvenmediğini, kendisi nefsinden başkasına da tapmak istemediğini, tanımadığını anlarsınız. Bunlar aslında kişilik bozukluğundan kaynaklıdır. Onu hiç akletmezler diyor Kur'an-ı Kerim'de. Aslında bu kötü bir ifade olarak söylemiyorum. İnşallah böyle olduğunu, yanlış da olduklarını anlasınlar diye söylüyorum. Evet. Rivayet sanılır bir gün demiş. Kurban Hoca bir şey dinletebilir miyim? Deminki kıyamet konusunda. bir iki kelime daha söyleyeyim müsaade buyursanız. Sorular bir ya da iki de iki ondan sonra mikrofonu vereceğim. O zaman inşallah hop arkadaşlarla birlikte dinleti yaparsınız. Kıyamet konusunu başlı başına bir zamanda işleriz inşallah. Allah razı olsun. Mekke'de doğan bir çocukla dünyanın herhangi bir yerinde doğan İslam'dan habersiz bir çocuk maneviyiz mesuliyet yönünden bir tutulabilir mi? <gülüyor> Gerçekten <gülüyor> çok ilginç soruları hazırlıyorsun. <gülüyor> Şimdi Elbette farklı yerde doğmanın büyük meziyetleri var ama e, nasibin neredeyse seni bulur yani. Dünyanın öbür ucunda da olsa iman sana nasip olacaksa o gelecektir. Ama sen de ona hazır, o geldiğinde kapını açman gerekiyor, görevinde o. Senin nasibin senden başkası asla yiyemez. Onun için iman aynı zamanda bir nasip melezi. Bir tarafı nasiptir, diğer tarafı seni çalışman ve geldiği zaman kapıyı açman gerekiyor. Pencereyi açman gerek. Onu yapmazsan gelse de etrafını durur Ama sen münafıkça tavır sergilersin. Ve etrafını ısıdan o nura e, nankörlük yaparsın. Dolayısıyla da nasipsiz kalırsın. Demek ki iki taraflı. Bir, Allah'ın bize gönderdiği her kula Allah güneş veriyor. Güneşin ışığı gibi, ısısı gibi bizi ısındırıyor. Su veriyor. Bütün nimetleri iman diye düşünün. Her defasında da biz içimiz onlara gönderiyoruz. hep kötüde kullanmak üzere yönlendirdiysek bu defa onların hiçbir şekilde bizim içimizdeki manevi kirleri temizlemeye fırsatı olmaz. Çünkü kapıları kapatıyoruz. Ne dinliyoruz, ne anlıyoruz, ne dinlemek, ne anlamak ne de kavramak istiyoruz. Buradaki bizim vazifemiz işte bu kadar. İrade-i diyeceğiz ki bak ısı var, pencereyi aç, kapıyı aç, ısı içeri girsin. Ondan sonrası kolay. Evet. Mekke'de doğan bu açıdan bir e, gülmem sebebi e, şuydu. Mekke'ye gitti ilk gidişimde e, ben o kadar büyük heyecanla gidiyorum. Orada şoförün birisi konuştu konuşunca imansız olduğunu anladım. Arap, bir adamına gittim, öbür adam e, daha kötü şeyler gördüm. Ya Rabbi dedim <gülüyor> biz ne duygularla geliyoruz buradaki adamın ne kadar imansız olduğunu anladım. Yani kendi Arap ırkçılığını överken peygamberimizi Kur'an'ın peygamberimizin sözü olduğunu söyleyecek kadar alçalabiliyor. Hem de Kabe'nin yanında. E böyleleri de var yani. <gülüyor> Onun için bizim gözümüzde Kabe'de, Medine'de olmak büyük bir şans, büyük bir bahtiyarlık falan. Ama orada olanlar da nereden kurtulsam, nereden kaçsam, bu haç zamanı geldi yine, gidip başka ülkelerde gavurluk yapmak için küfür ve de fıskı fücur yapmak için fırsat kolluyor. Orada nasıl, niye doğdun diye uğraşan insanlar da doğru Yani zannetmeyin ki bizim için olan başkaları için de aynıdır. Aynı nasip vardır diye. Haşa. Bu açıdan mesuliyetler yönünden de e, işte elbette şartları farklıdır. Ama her şartında kendine göre sorumluluk mesuliyeti vardır. Evet. Evet. kadarla yetinsek inşallah. Diğer kardeşlerimiz de e, odaya sahip olursunuz. idare edersin Sabahları zaten saat 10 çeyrek 20 geçiyor. Kahvaltı zamanımız gelmiş. Allah razı olsun. Odamız tekrar hayırlara vesile olsun. İnşallah güzel bir ortamda. E, Musa yok herhalde burada.